Mürekkep lekesinin 19. bölümünden herkese merhaba ben Sezai Mert Adam bir kez daha karşınızdayım her hafta bir adet mürekkep lekesi bırakmak üzere bu podcasti sürdürmeye devam ediyorum 19. bölüm kulağa hoş geliyor güzel 20 geliyor artık sırada bunlar iyidir yani 20 tane bölüm yaptım 30 tane bölüm yaptım en azından insan kendine böyle şeyler söylediği zaman iyi olur umarım sizler için de her şey yolunda gidiyordur bu bölümü dinlediğiniz zamanlar diye düşünüyorum. Şimdi bu bölüm geçen bölüm planladığım ama süre olarak... İkna olma üzerine çok fazla konuştuğum için bu bölüme bıraktığım vazgeçmek ve kovulmak üzerine konuşacağım. İşte bu 19. bölüm yok 20. bölüm şöyle oldu böyle oldu başarılı mıyım değil miyim ki başarı konusunda yine bu bağlamda daha önceki bölümlerde değerlendirmeye çalışmıştım. İkna olmanın da aslında e, bu başarılı olma yoluna girmenin temelinde bir şeylere ikna olma üzerinde olduğunu söylemiştim. Kendimce birkaç örnekler vererek düşündürmeye çalışmıştım. Bu kendi de düşünmeye çalışmıştım. Ve şimdi onun devamı biraz karşıtı olan kovulmak ve vazgeçmek üzerine yani iknanın tam değil ama yakınında duran ama karşıtında yakınında bir yerde duran vazgeçmekle bir de pejoratif yani aslında pejoratif değil de kötücül bir anlam yüklenen o şekilde bakılan Kovulmak tarafına bakacağız. Daha öncesinde yazmış olduğum ve kendimce çok sevdiğim yazılarından bir tanesi olan Kovulmak isimli blogumda okuyabilirsiniz bir yazım vardı. Biraz da oradan da faydalandım aslında bu bölümü hazırlanırken. O zaman ikna olmanın devamında vazgeçmek ve kovulmak başlığı altında yeni bir mürekkep lekesi bölümüne başlayalım. Kovulmak nedir? Kovulmak edilgen bir şey. Yani birisi sizi kovuyor. Nereden kovulursunuz? İşten. İlk akla gelen nedir? İşten kovulmaktır. Çalıştığınız bir yer var ve artık sizin bir sebepten orada çalışmanızı istemedikleri için kovuldunuz. Sebeplere bakacağız. Başka nereden kovulur insan? Ee, evden kovulabilir insan. Evden kovdular beni. Hani böyle... Ee, amca sözleri vardır ya böyle eskilerin kullandığı hanım beni evden kovdu diye evden kovulmak diye bir şey çocuğun evden kovulması belki işte partnerlerden birinin diğerini evden kovması o yurttan kovulmak olabilir onun yanında yani evden kovulmak gibi bu ülkeden kovulmak bu mahalleden kovulmak yani bir mekandan kovulmak olabilir işin yanında evin yurdun mahallinin Bulunduğun mekandan kovulmak olabilir. Başka nereden kovulabilir insan? Yalın'ın bir şarkısı vardı. ''Bu kalpten kovuldun sen'' diyordu şarkısında. Şarkının ismi de sanırım e, yasaklandın gibi bir şarkıydı galiba. E, dikkatimi çekmişti o şarkıyı dinlediğim zaman. Bu kalpten kovuldun sen güzel bir e, tabir olduğunu düşündüm. Yani kalpten de kovulabilir insan. İlla bu bir aşkı ilişki olmak zorunda değil. Sevgiye dayalıdır. Kalbe yani kalbe atfedilen e, şey anlam sevgi üzerinedir. Eğer birini seviyorsanız uygunsuz. E, o, o kişiyi kalbinize aldığınız olarak değerlendirilir ve kalpten kovulmak yani artık seni sevmiyorum demek kalpten de kovulabilir insan bu da tabii ki bu işin duygusal tarafı ama hepsinin ortak tarafında ne var? Bir edilgen durum var yani bir mekandan kovuluyorsunuz siz işten kovuluyorsunuz artık orada olmanız istenmiyor orada faydalı olmayacağınız düşünülüyor ya da kalpten kovuluyorsunuz artık o kişi sizi sevmiyor nedenleri sonsuz nedenleri var bazen nedeni olmaz bazen çok nedeni olur ama nedenlerden ziyade Oradaki eylemin kendisine bakıldığında zaten hali hazırda var olan bir mekandan, bir duygudan, bir durumdan bir başkası tarafından dışarı itilmek yani oradan uzaklaştırılmak anlamına geliyor ve edirgen bir durumu var. Peki kovulmak neden negatif olarak algılanır? Çünkü var olan bir düzende sizin dışınızdaki bir başka kişinin sizi düzeninizden ayırması yani o düzeni sonlandırması ve o kovulma halinin dışarı çıkartılma halinin öncesinde sizin kendi iradenizle oradan ayrılma gibi oradan uzaklaşma gibi durumu noktalama gibi tercihe henüz kendi iradenizde varmış o olmamanızdan kaynaklı olarak... Negatiftir. Hoş geldinler, kapı açmalar, merhabalar, başlangıçlar pozitifken sonlandırmalar negatiftir. Ve bu nedenle siz başkası tarafından sonlandırılmışsınızdır. Bir mekandaki durumunuz, bir işiniz, bir süreciniz, bir duygu durumunuz sonlandırılmıştır. Ve bu nedenle de negatif olarak adlandırılır. Bu cepte durursun ama iki tane elimizde şey var. Bir tanesi kovulmanın sonlandırılma durumundan kaynaklı olarak yani irade dışında bir başkası tarafından bir sonlandırılma eylemi olmasından dolayı İkincisi negatif olması, ikincisi de bu işin yani ben öznesi üzerinden edilgen durumu, bir başkası tarafından kovulma olması. Bunlar cepte dursun. İkna olmak üzerinden karşısına da ben vazgeçmeyi koyuyorum. Çünkü ikna olma, önceki bölümde konuşmaya çalıştığım ikna olma konusunda siz ikna olduğunuz müddetçe bir durumun içerisinde kalmaya devam ediyorsunuz. Ve birisi sizi kovmadığı müddetçe tabii ki. Kovulmadınız... Orada kaldınız, ittirilmediniz, kalktırılmadınız ve kalma durumunun ana gücünün ikna olmak olduğunu söylemeye çalışmıştım. Şimdi bunun karşısında bir de vazgeçmek var. Ben artık vazgeçtim. Yani buradan ayrılıyorum. Bu amacı ulaşma serüvenime nokta koyuyorum. Artık ben bu ilişkiyi sonlandırıyorum Ya da ben bu e, yemeği yemekten vazgeçtim. Burada oturmaktan vazgeçtim. Vazgeçmek, caymak. Ve buranın kovulmaktan farkı dikkat ederseniz etken bir durum yani ben karakter, ben kişisinin kendi iradesiyle verdiği bir durum. Aslında istifa etmek oluyor vazgeçmek keza. Çünkü hani o klasik replik vardır ya sen beni kovmuyorsun ben istifa ediyorum diye. İşte sen beni kovmuyorsun ben istifa ediyorum durumunda negatifi pozitif ve kendi tarafından çevirme hamlesidir. Yani edilgen olarak sen beni uzaklaştırmıyorsun ben zaten buradan uzaklaşmak istiyordum istifa ediyorum. Yani ben vazgeçiyorum durumu vardır. Peki vazgeçmek pozitif bir şey midir? Şimdi kovulmakla vazgeçmek arasındaki hamle farkında, hamleyi vazgeçmek olarak yani istifa etmek olarak koyduğunda bunu kendi cephenden belki bir pozitife çevirme hamlesi yapıyorsun. Peki o kişi istifa eti çıktı gitti. O anda pozitifle devam ediyor mu? Genel kanı aslında bunun hala bir pozitif hamle, yani pozitif pozisyonun devam etmediği yönünde. Çünkü gidip dediğiniz zaman ya işte ben ayrıldım. Işte sevgilimden ayrıldım. İşten ayrıldım. Kendi isteğine de olsa. Ya da ben artık bu evden ayrıldım. Ben bu şehri terk ediyorum. ...ilk reaksiyonlar... ...aa ne güzel de yerine daha çok... ...hay Allah ya ne oldu, neden öyle oldu... ...şeklinde yani etken olsanız da... ...bir şeyi sonlandırma... ...o süreçten ayrılma, orayı terk etme... ...kararlarınız... ...yani daha doğrusu onun sonuçları... ...yine karşı taraf... ...yani üçüncü kişiye aktardığınızda... ...ilk etapta olumlu değil de... ...olumsuz bir yerden karşılanır. ...yani kovulmak da vazgeçmek de aslında... ...bu anlamda halen negatif olumsuz algılamada ortaklığını sürdürüyor. Nerede farklılıkları var? Bir tanesi etken, diğeri edilgen. Peki. Sizin aklınıza ne geliyor? Mesela yarın sizi işten kovsalar. Yarın sizi e, ne bileyim evden çıkarsalar, evinizden çıkarsalar. Yarın size şu anda hala devam eden bir hedefinizden vazgeçirseler. Yani uygunsuz e, o hedefin olmayacağını size ikna etseler. Ya da yarın siz terk edilseniz, sevgiliniz sizi yarın terk etse, eşiniz size ayrılma kararı verse vesaire, Ya da en yakın arkadaşınız bir daha sizinle görüşmeyeceğini söylese. Yani bunlarda da kalpten kovulmayı örneklemiştim ya. Bunları bir hayal ettiğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Bir de vazgeçme. Siz bunları yarın yapsanız, hayallerinizden vazgeçseniz. İşinizden, evinizden, sevgilinizden, arkadaşınızdan, bir şeylerden, rutinlerinizden vazgeçseniz bunu hayal ettiğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Muhtemelen biraz karanlık, biraz belirsiz ve kötü hissediyorsunuz muhtemelen. Şimdi tabii durduk yere olmaz deniliyor değil mi bunlar? Evet, demek ki karanlık var. Ama bence bir tık daha düşünmekte fayda var. O da şu, o karanlık, o düşme hali, o karanlığa gömülme halinin ana nedenleri neler? Şimdi aslında bu kısımda böyle bir soruyla bağlayalım. Neden bu kadar negatif algılıyoruz? Bu negatif algılamanın karşısına geçen bir takım endüstriyel sloganlar da var mesela. Vazgeçmekle alakalı söylenen şey şudur mesela böyle e, markaların sloganları da var asla vazgeçme kişisel gelişim seminerleri vazgeçmeyin hayallerinizden vazgeçmeyin geri adım atmayın vazgeçmeyin ama nereden vazgeçmeyeceğim ben yani benim vazgeçmeyeceğim bir şey benim zaten işte geçen bölümde söylediğim gibi öncesinde ikna olduğum bir yerdeyim bir hayalim var oraya doğru gidiyorum ve bu hayalin benim için iyi bir noktada, çok daha iyi bir noktada, benim için çok çok daha iyi sonuçlar vereceğini düşündüğüm bir yola girmiş vaziyetteyim ve de burada bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü kolay değil. yani o klasik söz vardır ya, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Nereden gidilir? İşte dikenli yollardan gidilir, zorlu yollardan gidilir. Hakikaten genel olarak da böyle zor olan şey genelde güzeldir. Zor olan şey daha çok olgundur. İnsanı olgunlaştırır. Nietzsche'nin söylediği, beni öldürmeyen şey beni güçlendirir dediği ye vurgu yaptığı şeyler de birazcık ilintidir. Ve o noktada da size söylenen şey işte bu. Asla vazgeçme. Tamam da yoruldum. Tamam da ciddi zarar görüyorum. Tamam da e, işler yolunda gitmiyor ve de ben bu hayale gerçekten ulaşmak istiyor muyum? İşte tam burası. Vazgeçmeme dediğimiz şeye öncesinde o yola girme noktasında ikna olduğumuz neyse asla ikna olduğumuz şeyleri de unutmadan yolda yürümemiz karşımıza geçen karşımıza çıkan e işte engeller, zorluklar ve bunların bize kaybettirdiği belki e, psikolojik olarak, belki maddi olarak, belki bir takım toplumsal ilişkinler açısından bize kaybettirdiği şeyler. Ve de gideceğimiz, varmak istediğimiz durağın neresi olduğu ile ilgili fikrimizi sürekli hatırlamakta yarar var. Asla vazgeçmenin arka planında aslında şöyle bir şey var. Sen her zaman daha fazlasını iste. Hayır süet olarak daha fazlasını isterse kendi kendimizi tüketiriz. Biz bize lazım olanı, bizi mutlu edeceğini düşündüğümüzü ve bize uygun olanı bulmak için çabalamalıyız diye düşünüyorum. Ve vazgeçmeyeceğimizin, emek harcayacağımız, vazgeçmeyeceğimiz, karşımıza çıkan engellerin de aslında o yolun önemli bir parçası olduğunu kabul ederek onları da severek yaklaşacağımız şeylerin ne olduğunu tespitine ...olabildiğince gerçekçi bir yerden yapmakta fayda var. Bir örnek herkes genel müdür olmak ister ama hiç kimse genel müdür olduğu şeyi hayal etmez. Yani hiç kimse demesen bile çoğu insan bunu hayal etmez. Herkes çok zengin olmak ister. Mesela milli piyango bileti atıyorum işte 70 milyon, 100 milyon, 80 milyon kaç para büyük büyük büyük ikramiyeler veriyor. Herkes o parayı sahip olmak ister. Herkes o büyük ikramiye bana çıksın ister. Ama kaç kişi acaba gerçekten bir anda banka hesabında 80 milyonları olduğu zaman yaşayacağı hayatın nasıl bir hayat olduğunu düşler. Herkes der ki ya çok param var zaten her şeyi yaparım ama her şey ne? Sen tam olarak ne istiyorsun? Ya da bu kadar fazla paran olduğunu etrafındaki insanlar hatta çok daha geniş bir çerçevede, çok daha geniş bir çemberde insanlar bilirken ve de sen zengin olduğunu artık farkında varmışken ve zengin olma bilgisiyle hareket ederken toplumsal ilişkilerini, e, sokaktaki insanla ilişkilerini nasıl düzenleyeceksin? O kadar büyük parayla, o kadar fazla parayla yaptığın satın almalar sonrasında hayat standartların, ilişkilerin, o satın alma yaptığın ev, işte araba, belki başka mekanlar, her neyse ya da kuracağın iş, bütün bunların ortaya çıkartacağı koşulları hiç düşündün mü? Yoksa sadece ezbere bir zengin olmak iyidir cümlesi üzerinden hareket ediyorsun. Belki evet paraya hepimizin ihtiyacı var ama 80 milyon mu gerekiyor yoksa belki... 500 bin yeter mi? Ya da benim aslında şunları şunları şunları yapmam gerekiyor deyip bir hesap yapıp da aa evet ya bana 250 bin lira gelse aslında önündeki 3 yılı ciddi kurtarıyorum ve üzerine de şunu yapmış oluyorsun gibi bir düşünceye hiç girdin mi? Yoksa sadece para kazanayım da nasıl olsun mu diyorsun? İşte vazgeçmeyeceğin, asla vazgeçmeyeceğin, her zaman daha fazlasını isteyeceğin yol neresi? Öncelikle buna bakmak lazım. Bir başkası kovulma konusu. Şimdi kovulmak bana göre seçeneklerin azaltılması. İnsanlığın gelişimi içerisinde insanlık geliştikçe sürekli olarak yükselen bir tek şey var. Seçenekler. Çünkü eskiden çok eskilerden doğduğun yerde ölürsün. Zaten doğduktan sonra karşına çıkan birçok koşul önceden belirlenmiştir ve sen bu koşulları aşacak bir takım imkanlara da sahip değilsindir. Ama iletişim kanalları yükseldikçe, medeniyet arttıkça, bilgi yükseldikçe ve insanın beyni büyüdükçe, deneyim bilgisi bir sonraki nesle aktarıldıkça seçenekler sonsuzlaşmaya başladı. Daha da sonsuzlaşacak. Dolayısıyla önümüzde her konuda yüzlerce yol var. Ve biz ve bugünün daha doğrusu modern psikolojisi bireye sürekli olarak kendisi olma, kendini tanıma, kendi yolunu bulmayı aşılıyor ve gelişimde bu yönde ilerlerken insanlar kendi bağlarını da doğmadan önce şekillenmiş olan bağları da üzerlerine ata ata kendilerine özgür bir yaşam kurma. ...yolunda ilerlerken haliyle seçenekler de daha da sonsuzlaşıyor. Siz kendi bağlarınızı tükettikçe, kendi bağlarınızı attıkça ve kendiniz oldukça artık yaşadığınız ülkeden konuştuğunuz dile, ilişki kurduğunuz insan tipolojisinden mesleklerinize, günlük alışkanlıklarınıza kadar sürekli bir değişim içerisinde sonsuz seçeneklere sahipsiniz. İşte kovulmak da bu seçeneklerden bir tanesinin gözden çıkartılması demek aslında kovulduğum yere tekrar geri döneceğim kovdunuz ama tekrar geri döneceğim şeklinde bir yaklaşım da vardır kendini oraya tekrar ispat etmek işte ayrıldığı sevgilisine kendini yeniden ispat etmeye çalışıyor kovulduğu işe tekrar daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışıyor ya da illa eee Fiziki bir kovulma olmak zorunda değil. Diyelim ki ben diyelim ki ben bu podcasti yapıyorum. kafamda bir takım e, hedefler var ve bu podcasti yapma nedenlerim de belli diyelim ki kafamda bu nedenlere göre bir takım çalışmalar yapıyorum ve bir bakıyorum o nedenlerin karşılığı olan hedefleri tutturamıyorum gelmiyor bir türlü zaman geçmiş ama gelmiyor ve sonra dönüp bir bakıyorum. Diyorum ki ya beni bayağı kovmuşlar. Yani çünkü ben orada değilim, istediğim yerde değilim. İnsanlar benim istediğim kadar beni dinlemiyorlar. O kadar etkileşim almıyorum, kendimi geliştiremiyorum. Para kazanmak istiyorsam para kazanamıyorum. Bu da bir kovulmaktır aslında. Ve tam bu noktada işte vazgeçmeye geri döndüğünüzde kovulmuş olan insanın bulunduğu yerden hemen bunu pozitife çevirecek şekilde vazgeçmeyi de kendisine belki yani iki tane eksinin yan yana gelip bir artıya dönüşmesi. Kovuldum ve evet ben de zaten vazgeçiyorum şeklinde daha güçlü bir pozitifle çıkma şansı da var. Her kovulma, her istek dışı ayrılık, her istek dışı ne bileyim dışarı çıkarılma, uzaklaştırılma evet hepsi pozitife çevirilemeyebilir. Bunun tabii ki bir de toplumsal anlamda sürülme, soykırım, dışlanma, ikinci sınıf, yurttaşlık, ayrımcılık, ötekileştirme ırkçılık gibi konulardan bahsetmiyorum. Onlar zaten kendi mücadele tarihlerini, mücadele alanını açarlar ama bireyin kendi özel yaşamıyla ilgili yaşamış olduğu bir takım kovulmalar kim bilir belki de sizin için aslında kendinizi bulma ve kendinize yeni kapılar açma ve bir takım seçeneklerin arasından bir tanesinin ya da birkaç tanesinin kendiliğinden elenmesi ve sizin yeni bir sürece başlamanız için vesile olabilir. Dolayısıyla hiçbir pozitif algısında olan ...kavram veya yaklaşım bu kadar pozitif değildir... ...hiçbir negatif de tek başına o kadar negatif değildir. Kovulmak ve vazgeçmek de hem birbiriyle beraber yürüyen... ...hem birbiriyle bazen destek olan... ...birbirini farklı yerlerden benzeş tutan... ...ve o kadar da negatif olmayıp... ...bazen yepyeni pozitif kapılar açabilme potansiyeline sahip olan... ...kavramlar bana kalırsa. Vazgeçmek eğer gerçekten çok istediğiniz, çok sevdiğiniz bir şey varsa... ...kolay olmayabilir... Babalar ve oğullar romanında nihilist karakterimiz Bazarov çok sevdiği Anna Sergeyevna'nın onu sevmediğine inandığında nihilizmine yaslanarak ve kadınlara baktığı orada da bir seksiz bir kadın bakışı da var. Kadına bakışı da var Bazarov'un kadına baktığı yerden kendine baktığı yerden ve nihilist bakışıyla beraber bunun artık imkansız bir aşk olduğunu kendisinin Anna Sergeyevna'ya aşık olduğunu ama Anna Sergeyevna'nın onu sevmediğine inandıktan sonra vazgeçmeyi kabullenir ve gerçekten de vazgeçer. Ha, Bunun psikolojik olarak içsel e, geri dönüşleri tabii ki yaşanır ama vazgeçmeyi sahiplenir ve Anna Sergeyevna geride kalır. Bununla ilgili bir de e, yakın zamanda ben çok geç seyrettim ama yakın zamanda e, seyrettiğim bir filmi de tavsiye edeyim. 2007 yapımı ve çok tabii ki beğendiğim, sevdiğim hem aktör olarak hem de karakter, kişilik yani yaptığı çalışmaların öz olarak çok sevdiğim bir insan. Champagne'in yönettiği 2007 yapımı Into the Wild filmini de buradan yeri gelmişken yani önereyim. Babalar ve oğulları da önereyim o zaman söyledim. Çünkü bir de sesli kitap olarak YouTube kanalımda da 9 pardon 10 bölüm olarak yer alıyor. Oradan da tabi dinleyebilirsiniz. Into the Wild filminde de oradaki daha sonra işte o minibüsü de şey yapmışlar artık kaldırmışlar bütün e, turistlerin akını uğra uğradığı için o minibüs tehlikeli olduğu için kaldırmışlar yakın dönemde Into the Wild filminde de kişinin bağ kurmadan hep e, doğal olarak kalarak hep yeni edindiği şeyden vazgeçerek ilerleyerek nasıl doğanın içerisinde bir e, doğanın bir parçası bir insanın e, nasıl yaratabileceği ile ilgili bir yolculuğu var Into the Wild'da biraz aslında bahsettiğim o vazgeçmek ve kovulmak bağlamında şehirden Doğaya bir kişinin bir macera perestin yolculuğunu da anlatıyor ve bu anlamda belki de sizin de burada anlattığım konular üzerinden keyif alabileceğiniz bir film yeri gelmişken onu da önereyim. Evet 19. bölümü o zaman burada artık noktalayalım. Vazgeçmek ve kovulmak üzerine. Tartışma açmak ve üzerine düşünmek için yaptım bölümü. 20. bölüm bir sonraki hafta yeniden görüşmek üzere. Ben Sezai Mert Adam. Mürekkep Likesi'nden şimdilik bu kadar diyor. Hoşçakalın diyorum. <gülüyor>